Bismillahirrahmanirrahim Bade edayı ma vecebe aleyna Üzerimize düşen vacip olanı eda ettikten sonra Şu veç ile şu şekilde bastı kelama iktidar olunur ki Söze başlamaya girişilir ki Kulubu Safiye'nin iktisap ettiği maarifi insaniyenin evlası Kulubu Safiye'nin saf kalplerin iktisab ettiği kazandığı mearifi insaniyenin insan eğitiminin evlası en üstünü ve ukulu aliyenin yüce akılların tahsiline mail ve raabet gösterdiği hemze koyacağım o te olarak düzeltin onu tahsiline mail ve raabet gösterdiği eğitimine öğretimine eğilim gösterdiği ilimlerin alası ilimlerin en yücesi Ulumü şeriyedir. Kâfi ulum ı akliye ve nakliye, bütün akli ve nakli ilimler mebaddiden ibaret olup mebadi başlangıç, başlangıçtan ibaret olup asıl matlabı ala ve maksadı aksa, asıl aranan ve gözetilen maksat insanın Vacip Teala Hazretleri ile insanın Cenabı Hak ile Vacip Teala demek Allahu Teala demek zor, zorunlu varlık ya Vacibül vücut. Hazretleri ile münasabatını, ilişkilerini gösteren ulumu şer'iyyedir. İnsanın Allah ile ilişkilerini gösteren nedir? Şer'i ilimlerdir. Ulumu şer'iyyeden her biri, şer'i ilimlerden her biri Birer bahri bi payan sınırsız denizdir. Birer bahri bi payan ı hakikattir ki gerçekten sınırsız bir denizdir ki metali bi dünyeviye ve makasidi beşeriyeye dünyevi talepler ve beşeri maksatlara müteallık bağlı olan her türlü fevaidi cüz'iye her türlü basit Faydalar iş bu Bihar-ı Hakiki'nin bu gerçek denizin havi olduğu künuzata nispetle içerdiği derinliklere nispetle zerre hükmünde kalır. Zerre gibidir yani siz bu denizden elde ettiğiniz şeyler ancak birer zerre gibi olur şerri ilmi. Şimdi gel bak en genelden özele doğru gidecek ve usulde sabitleyecek. Ahkam-ı şer'iyye, şer'i hükümler gayr-ı mütenahi sınırsız demektir gayr-ı mütenahi. Na mütenahi diye de kullanılır. Denilecek derecede kesir ise de sınırsız denilecek derecede çok ise de umumiyetle iki kısma ayrılabilir. Genel olarak ikiye ayrılabilir. Bir kısmı efal ve amale mütealliktir ki bunlar bir kısmı fiillere ve işlere bağlıdır ki bunlar ulumu feriyye ve ameliyyedir. Feri ve ameli ilimlerdir. Diğer kısmı itikad, itikadiyata aittir ki orada yanlış yazım hatası var. İnanca ilişkindir ki bunlar da ulumu asliye ve ulumu itikadiyedir. Temel ilimler ve itikadi ilimlerdir. Demek ki ilimleri ikiye ayır. Bakın ilimlerin öğrenilmesi açısından ilimlerin tasnifiyle ilimlere başlanır. Önce ilimleri tasnif edersin. Ve bu adım ne yaptı? Feri ameli ilimler ile asli itikadi ilimler diye ilimleri ikiye ayırdı. Feri ameli yani şimdi Gaza, şeyin Farabi'nin İhsaül ulumu var. Okuyun onu, onda görürsünüz ilimlerin tasnifi. İlk ondan önce yapan Harezmi, ilimleri İslam alimleri, ilimleri tasnif ederek her bir ilmin fonksiyonunu anlatarak başlarlar ve ilim talebi bunları okuduktan sonra kararını verir hangi ilim yolunda gideceğine. Anladınız mı? Yani ben usul okuyacağım, ben kelam okuyacağım, ben hadis okuyacağım. Bütün ilimleri genel ana hatlar ortaya konur. Gazali de var mesela. Harabi de var mesela. İşte harezmi ilk defa yapan. Yani ilimlerin tasnifini koyar ortaya. Mesela ihsal ulumu mutlaka okuyun. Bakın batılılar ilimleri nasıl ayırdılar? Pozitif ilimler ve müsbet ilimler ameli ilimler diye ayırdılar. Bu adam nasıl ayırdı? Feri ilimler, feri ameli ilimler, asli itikadi ilimler. Niye? İtikat asıldır çünkü. Anladınız mı? İnanacaksın ki önce devam edesin. Devam ediyor. Kısmı evvel yani ulumu, feriye ve ameliye. Feri ve ameli ilimler. Ancak Şeri i müstenit olup şeriata dayanır. Başka suretle istifade kabil olmadığına şeriata dayanı olup başka şekilde ondan yararlanamazsın. Şeriata dayalı olduğu sürece bunlar ilim ifade eder. Ve ahkam lafzı, ahkam kelimesi sureti mutlaka da zikrolunduğu vakit mutlak anlamda konuşulduğu kullanıldığı zaman zihne münhasıran özellikle bir ulumu feriye ve ameliye tebadür etmekte ahkam dendiği zaman ne gelecek? feri ameli ilimler gelecek. Hükümler orada söz konusu olur. Ve hükümleri nereden elde edersiniz? Şeriattan elde edersiniz. Tamam mı? Bulunduğuna binaen Tekrar oradan alayım. Ahkam lafzı sureti mutlakada da zikrolunduğu vakit ahkam kelimesi mutlak olarak kullanıldığı zaman zihne münhasıran işbi ulumu feriye ve ameliye tebadür etmekte bulunduğuna binaen ahkam lafzı mutlak surette kullanıldığı zaman zihne bu feri ameli ilimler geldiğinden dolayı bu ilimlere ilmüş şerai vel ahkar. Şeriat ve ahkam ilimleri tesmiye olunur denir. Demek ki feri ameli ilimlerin diğer ismi neymiş? İlm-ü şerai ve rahkam. Şeriat ve hüküm ilme. İlginç değil mi? Feri ameli, şerai ahkam. İkinci kısmın yani ulumu itikadiyenin havi olduğu mebahisin içerdiği demektir havi olduğu mebahis konular demektir. Eşhürü en meşhuru ve makasıdın eşlevi ve maksatların en üstüne en şereflisi zatı ecelli ala'nın yani Cenab-ı Hakk'ın tevhid ve sıfatı bahsi olduğundan Allah'ın birliği ve sıfatları bahsi olduğundan bu kısma ilm tevhid ve sıfat. Tevhid ve sıfatlar ilmi tesmiye olunduğu gibi ilmi kelam dahi dinilir. İlmi kelamda denir. Demek ki ilimler kaçmış iki Fıkıh ve kelam. Anladınız mı? Fıkıh ve kelam. Geri kalanı geri kalanı yardımcı ilimlerdir. İlmi şeraiyye ve ahkam iki kısımdır. Şeriatla hükümlerle ilgili ilim iki kısımdır. Bir kısmı ilmi fıkıh'tır ki ahkâm-ı ameliyyenin, ameli hükümlerin edille-i tafsiliyesinden, tafsilî delillerinden surete istimbatını beyan eder nasıl çıkarılacağını açıklar. Ahkamın fer'i ahkamın delillerinden nasıl çıkarılacağını bildirir. Ne? Fıkıh ilmi. Diğer kısmı geldi. İlmi usulü fıkıhtır ki usulü fıkıh ilmidir ki ahkamı şer'iyenin, şer'i hükümlerin müstened olduğu dayandığı edillenin ahvalini delillerin durumlarını ve iş bu. Edilleyi ahkamı şer'iyeyi, bu şer'i hükümlerin delillerini ne suretle ifade eylediğini gösterir. Yani delillerin delil olmak biçiminden durumlarını ve hükümlere nasıl delalet ettiğini inceler. Usul. Usul ile fıkh farkını anladınız mı? Fıkh ne yapıyor? Delillerden hükümleri çıkarıyor. Usul ne yapıyor? Delillerin ne olduğunu inceliyor ve hükmün nasıl çıkarıldığını inceliyor. Anladınız mı? İlmi usulü fıkı, bak ne yaptı, ilimleri tasnif etti, kendi ilmine geldi. İlmi usulü fıkı bir ilmi şeriftir ki, şerefli bir ilimdir ki, anınla onunla hakaik İslamiyenin İslami hakikatlerin, bakın usul ilminden neler öğreniyorsunuz? Hakkaik-i İslamiyenin dereceyi, husvasına itila en üst derecesine çıkmak ve ki ahkamiyenin ve hükmi inceliklerin edilleyi ilmiyesine kesbi intima olun en üst derecesine çıkma imkanı kazanılır. Anladınız mı? Bak son cümleyi usulü fıkı övücü bir cümle kullanıyor. Tekrar alıyorum. İlmi usulü fıkıh, fıkıh usulü ilmi bir ilmi şeriftir ki şerefli yüce bir ilimdir ki onunla hakaiki İslamiyenin İslami hakikatlerin tamam mı? Dereceyi kusvasına itila en üst derecesine çıkmak kusva en üst itila çıkmak, en üst derecesine çıkmak ve ki ahkamiyenin Ahkama yönelik inceliklerin, ahkama yönelik inceliklerin edilleyi ilmiyesine, ilmi delillerine kesbi intima olunur. En ince delillerini kazanabilme yeteneğini, elde edebilme yeteneğini kazandırır. Anlaşıldı mı? Usul, usul ile delil olmak yönünden delillerin en ince boyutlarını Kavrayabilirsiniz. kesp önemli burada dikkat edin. Altıncı sayfaya geçti. Bu teorik. Çünkü deliller var. Şimdi şeriat var ise, şeriat var ise deliller var. Yani kitap ve sünnet var. Deliller var ise hükümler de var. Fakih de delillerden hükümleri tespit edecek. Cümlenin malumudur ki herkes bilir ki ilmi fıkı. Ahkamı diniye ve ahkamı dünyeviyeyi havi olmak üzere iki kısımdır. Fıkıh ilmi dini ve dünyevi hükümleri içermek üzere ikiye ayrılır. Ahkamı dünyeviye müteallik olan kısmı dünyaya yönelik hükümlere içeren bağlı olan kısmı düveli mütemeddine beyninde mütedavil, düveli mütemeddine medeni devletler beyninde arasında mütedavil cereyaneden dönmekte olan kavanini mevcudanın mevcut kuralların en ekmelidir. Ahkamı dünyeviyeye müteallik olan kısmı yani fıkhın dünyevi hükümlere bağlı olan kısmı düveli mütemeddine beyninde çağdaş medeni devletler arasında mütedavil Ceryan eden, dönüp dolaşan kavanini mevcudadan mevcut kuralların en ekmelidir. En gelişmişidir. Hani bununla beraber bir kimse ilmi fıkhın mesailine, bununla beraber bir kimse fıkıh ilminin problemlerine, mesail problem demektir. Ameliyat tarihiyle ne kadar kesbi münasebet eylemiş olsa, çalışarak ne kadar irtibatlı bulunsa bile İş bu mesailin edillesini bilmedikçe, bu problemlerin delillerini bilmediği sürece ve ilmi usule kesbi ittila eylemedikçe, ilmi usulde derinlik kazanmadıkça iş bu mesailin, bu problemlerin hakayık ve yıkına vakıf olamaz. Bu problemlerin aslına ve inceliklerine ulaşamaz. Vakıf olamaz, ulaşamaz, derinlemesine kavrayamaz. Gerek Mecelle'yi ahkâm-ı adliye ve gerek menbaı bulunan kütüb-i fıkhıye, Mecelle'nin kaynağı olan fıkıh kitapları bu ilmi şerifin şu a'i şu a'ı mesabesindedir. Bu ilmi şerifin ışıkları konumundadır. Usulün ışıkları yani gerek Mecelle, gerekse Mecelle'nin kaynağı olan fıkıh kitapları usulün ışıkları konumundadır. Kütüb-i fıkhiye de fıkıh kitaplarında filan şey şöyle olacaktır diyor bir mesele görülür. Bir problem bir mesele görürsün. Bu meselenin sebep ve menaını bilmek yani irtibatını bilmek ve onun delilini idrak etmek. O meselenin delilinin derinlemesine kavramak ve iş bu delilin dereceyi kuvvet bu delilin kuvvet derecesini ve metanetine, sağlamlığına kes bir vukuf eylemek. Yani onun sağlamlığının vakıf olmak, kazanmak, ilmi usul tedrisine tevakkuf eder. Fıkıh usulü eğitimine bağlıdır. Yani sen bir delilin, delil olma yönünden veya sağlamlık yönünden ne derecede olduğunu ancak Usul eğitimi alırsan bilebilirsin dedi. Anlaşıldı mı? Eşya ve ahkamın hakayikine ittila, eşyanın ve hükümlerin gerçeklerine ulaşmak, ittila etmek, ona muttali olmak, ne derece azizi dügü, ne derece izzetli bir iş olduğu mülahaza edilince, şöyle düşünülünce ahkamı ı şeriyenin, şer'i hükümlerin esbab ve delailine Vakıf olmak, şer'i hükümlerin sebeplerine ve delillerine derinlemesine bilmek, vakıf olmak öyledir. Ona nispetle ne kadar aziz olacağı, yani sen sadece e, eşyanın ve hükümlerin gerçeğine muttali olduğu zaman izzetli bir iş yapıyorum diyorsun ya, o, onun hükümlerin delillerini bilmek, izzet açısından ondan ne derece üstün olacağını sen çıkar diyor malum olur. O zaman bilirsin yani. Binaenaleyh bunun bu sebeple bu ilmin tedbisine usul ilminin eğitimine sairlerinden ziyade diğer ilimlerinden daha fazla bezli tak, e, nakdine dikkat daha fazla özen göstermek ve ihtimam etmek yine aynı ihtiza eder gerekir. Usul ilmi eğitimine daha fazla önem vermek ve ihtimam göstermek gerekir. Ulemayı izam, yüce alimler ve fuzalayı zevil ihtiran ihtiram ve saygıdeğer faziletli alimler, hazarati hazretleri bu ilmi şerifin, bu yüce ilmin nebahat, şan şanını, seçkin konumunu takdir buyurup, değerlendirip bu bapta gayet muteber kitaplar tedvin buyurmuşlardır. Bu konuda kendisine itibar edilir. Önemli kitaplar yazmışlardır. Tedvin etmek kitabı bir araya cem etmek demektir. Devvene e, yani dağınık olan ilimleri bir araya getirip usul ilmiyle bir kitap yazmışlardır ki bunlardan şimdi usul alanda yazılmış önemli kitapları söylüyor. Bunlardan her biri Erbabul Lübab er Erbabul Bab nezdinde yani bu konuyla ilgili uzmanlar katında, nezdinde birer der giran baha olunsa sezadır. Bunların e, erbabu lübab nezdinde birer birerdir. Giran baha it olunsa sezadır. Yani sonuçta şöyle diyor, her biri dokunulmaz makama konulsa yeterlidir demek istiyor ama e, usul ilmi erbabının bu usul alayla ilgili yazılmış olduğu kitaplara ne kadar değer verdiğini ifade etmeye çalışıyor. E, acizleri gibi bir talip, pül taksirin, sırf kusurlu bir adamın böyle meydanı payanı hakikate süluk ederek, böyle sınırsız bir meydana dalarak kitap telifine kalkışması, kitap yazmaya kalkışmaşı demiş ama kalkışması, kitap yazmaya teşebbüs etmesi, vazife ve iktidarının fersah fersah haricinde olduğuna dair. Yani bu adamın yapabileceği görevi de değil, gücü de yet, fersah fersah uzak olduğuna dair. Uzun uzadıya temhidi mukaddemat ile yani böyle uzun uzadıya girişler yapmaya gerek yok diyor. Kendisinden bahsediyor. Bilen itizara eyleyebilen yani uzun uzadıya ben giriş kısmında bu işe muhtedir olmadığımı yazabilirim yani ama gerek yok tamam mı? asla hacet göreme yani bunu yazmama gerek yok ben böyle bir kitap yazdım benim vazifem değil buna gücüm de yetmez ama yazdım ama niye bunun vazifem olmadığına niye bunun gücüm yetmeyeceğini uzun uzadıya anlatabilirim gerek yok anlatmıyorum bunu adam yazmış hakikaten de yazmış ama eee Tevazu gösteriyor. Tevazu gösterimi Mütevazu yapıyor. Bu hakikati acizleri dahi derk ve izan ide, idersem de yani bu gerçeği ben de acizleri derken kendinizi kastıyor. Derk etmek, idrak etmek, izan ya, kavramak. Yani ben de biliyorum bunu yapmaya. Burada maksadımız yalnız burada amacımız nedir? Yalnız ulemayı esnaf hazeratının Geçmiş alimlerimiz hazretlerinin vazarı intişara vaz buyurdukları ortaya koymuş oldukları o mukaddes kitaplarındaki o kutsal kitaplarındaki kavai kitapları herkesin anlayabileceği derecede herkesin anlayabileceği derecede lisanı türkü ile ifade türkçe ile ifade ve her bir kaideyi, her bir kuralı gerek mecelle ve gerek kütbü fıkhiyeden götürülecek, getirilecek misaller ile izah eylemektir. Yani ben bu kitabı niye yazdım? Bir geçmiş usul kitaplarında alimlerin ortaya koyduğunu daha anlaşılır bir dille Türkçe insanlara ve mecelle ve diğer fıkıh kitaplarında örneklerle anlaşılır kılmak için. Çok önemli bir kitap ya. Mea mafi. bununla beraber bu da vehle ilk bakışta göründüğü kadar sehlil husul bir şey olmadığından bu zannettiğinizde ilk bakışta gördüğünüz kadar basit bir şey olmadığından bu göründüğü kadar kolay bir şey olmadığından pek çok hatalarımız vuku bulacağı pek çok hatalar yapacağımız şimdiden itiraf ile şimdiden itiraf ediyorum. Beraber tesadüf olunacak hataları sizin de rastlayacağınız eksiklikleri hemen tasih etmek üzere ihtar buyurmalarını bunu bize bildirmelerini iş bu eseri acizanemi mütalaya tenezzül buyuracak zevat-ı kiramın her birinden rica ve niyaz eder. Kitabımı inceleyecek insanlardan rastladıkları hataları tarafıma bildirmelerini rica ederim. Şimdi geldik mukaddimeye. Malumat-ı İbtidaiye. Başlangıç bilgileri. Faslı evvel. Birinci fasıl. Usulü fıkhın tarifi. fık usulü tarif ediyor. Usulü fıkı, lafzının iki manası vardır. Biri manayı izafi izafetli anlamı. Usulü fıkı. Diğeri manayı alemidir. Usulü fıkı. Alem ismi, özel isim. Yani alemi yok. Usul ilminin ismi olmak açısından bir manası var. Usulü fıkıh dediğin zaman bir zihninde bir şey çıkar. Bir de usulü fıkıh isim tamlamasının anlamı var. Usulün fıkıhın ve usulü fıkın tamlamanın anlamı var. Yani bu lafza iki cihetle nazar olunur. İki yönden bu lafza bakarız. Biri terkibi izafi olması... Bir izafet terkibi olması, diğeri bu ilmi şerifin ismi ve alemi bulunmasıdır. Usulü fıkıh dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İlmi anlıyoruz biz şu anda. Tamam mı? Bu il, is, ilmin ismini anlıyoruz. Ama usulü fıkıh dediğin zaman bir de özel anlamı var. İzafet terkibi. Burada her iki manası beyan olunacak ve iki itibara göre usulü fıkıh tarif edilecektir. Birinci mebhası usulü fıkhın manayı izafisi izafet terkibi olarak anlamı neymiş usulü fıkhın usulü fıkı terkibi izafi olduğuna göre izafet terkibi olduğuna göre manasını anlamak için eczasından her birini tarif etmek iktiza eder eczacüz parçalarından her birini tek tek tanımlamak iktiza etmek gerekir usulü fıkı iki lafızdan mürekkeptir orada B olacak. Y çıkmış. Yanlış. Birisi usul, diğeri fıkıhtır. Evvelce bu eczadan her birini başka başka beyan edelim. Önce bu cüzlerden, parçalardan her birini açıklayalım. Usul aslın cemidir. Usul aslın çoğuludur. Asıl nedir peki? Asıl lügatte gayrısı kendinin üzerine itina eden şeydir. İtina eden Başkası başkasının üzerine binen şeydir asıl. Asıl. Yani temel anlamında. Anladınız mı? Burada itina iki suret ile olur. İptina diyor. Evet, iptina binadan da gelir. İptina binmek veya bina akılmak iki şekilde olur birisi iptinayı hissidir duygusal bina kılınma bağlılık binanın temel üzerine iptinası gibi sen bunu hissediyorsun değil mi bina temel üzerinde duruyor bu surette temel binanın aslı olur binanın aslı nedir temeldir yani binayı ayakta tutan şeydir diğeri iptinayı aklidir bu hissi olanı sen görüyorsun, hissediyorsun yani. Temel olmasa bu bir ayakta durmaz. Bunu biliyoruz. Diğeri iptinayı aklidir, akli temeldir, dayanaktır. Malulün illet üzerine, illetlenen şeyin bir hüküm verdin, illetli, illete bağlı olarak o hükmü verdin. Malulün illet üzerine olması bu demektir. Tamam mı? Malul ne? Illetlendirilen şey. Onun hükmü nedir? illete bağlıdır. Ha Üzerine ve menkulün menkulün an üzerine. Nakledilen neye bağlıdır? Nakledilen şey onu nakledene bağlıdır. Ve müştakkın, müştakun min üzerine. Türevin türetilen şey üzerine. Ve cüz'inin kaide-i külliye üzerine. Parça olan şeyin Külli kural üzerine ve medlulün delil üzerine. Delillendirilen şey neye bağlıdır? Delile. İptinası gibi, dayanması gibi. Gibi bu surette illet mağlulün, illet illetlendirilenin, menkulün al menkulün, nakleden kimse naklettiğinin, müştakkın türeyen türetilmişin ve kaide-i külliye cüziyenin, külli kural ondan türetilen külli kuralın ve delil medlulun ve delil delillendirilenin aslıdır. Lugatteydi değil mi? Asıl ıstılahta bilhassa delile ıtlak olunduğu gibi asıl dediğin zaman ne kastedersin? Delildir. Asıl olan delildir. Tamam mı? Asıl dediğin zaman nedir o? Delildir. Racih ve müstashab ...ve kaide manalarında dahi istimal olunduğu varittir. Yani racih, tercih edilen. Asıl dediğin zaman racih anlamı, mustashab, yakın anlamı ve kaide, kural anlamı da kullanılır asıl kelimesi. Ve racih varittir. Yani böyle de asıl bu kelimeler anlamına da kullanılır. Fakat makama evfak olan, şu an içinde bulunduğumuz duruma en uygun olan nedir? Delil manasına hamledilmesidir. Şu an asıl dediğimiz zaman delil anlamamız gerekir. Diğer manaları değil. Yani biz asıl diyorsak artık delil. Usulü fıkıh dediğimiz zaman fıkhın delillerini kastediyoruz demek istiyor adam yani. Fıkıh lügatte bir şeyi bilmek manasındadır. Sen fıkıh sözleri açtığın zaman bilmek yazar karşısında. Muakharan daha sonra şeriatı bilmek ve hükmün müteallıkı olan manayı hakikiye vakıf olmak. Hükmün bağlandığı asıl mana, burada manayı hakikiyle kastettiği illettir, dikkat edin. Hükmün bağlandığı manayı hakikiye vakıf olmak, ne demek vakıf olmak? İyice bilmek demektir, vakıf olmak. Manalarına taksis olundu. Daha sonradan bu anlamlarda kullanıldı fıkıh kelimesi. Hangi anlamlarda? Fıkıh dendiği zaman mutlak olarak sözlük anlamı bilmek idi, fakat sonradan Şeriatı bilmek veya hükmün bağlandığı asıl manayı bilmek. Yani e, burada bir hüküm var. Namazın hükmü nedir? Farzdır. Niye farzdır? Ayetle sabit değil mi? İşte o hükmün bağlandığı namazın farz olmasının sebebi ne? Allah'ın emri olmasıdır. İşte o hükmün bağlandığı asıl manayı bildik, fıkh ettik yani. Anladınız mı? Allah emrettiği için farzdır namaz. Bunu biliyoruz değil mi? Niye farz? Allah emrettiği için bitti. He ne kadar fıkıhda bilmek manasına ise de bununla mutlaka ilim mutlaka ilim beyininde şu veç hile fark vardır. Bununla mutlak ilim mutlaka ilim yani ilim kelimesini mutlak olarak hiçbir başına sonuna vasıf koymadan kullandığı zaman fıkıhla ilim arasındaki farkı söylüyor. Nedir? Vardır ki bunda hasıl olan ilim Fıkıhla elde ettiğin bilgi, rey ve iştihad ile istimbat ve istihraç olunan, kendi reyin, kendi düşüncen ve iştihadın araştırman ile istimbat çekmek, elde etmek, istihraç ortaya çıkartmak olunan ve fikir ve teemmülle düşünerek muhtaç olan ilimdir. Ve fikir ve teemmüle muhtaç olan ilimdir, pardon. Yani fıkıhta neye ihtiyaç var? Düşünmeye. Fikir, etmek, kafa yormak, teemmül derinlemesine düşünmek. Fıkıhta bu var. Alelade bir bilgi değil. Fıkıhla elde ettiğin bilgi nasıl bilgi? Düşünerek çıkardığın bilgi. İlk bakışta görünen bilgi ne? O ilim ulemai şeriyye indinde şeriat alimlerine göre indinde o demek göre fıkı iki manada müstameldir müstameldir kullanılır birisi manayı umumi birisi genel anlam diğeri manayı hususi diğeri özel anlam fıkhın manayı umumisi genel anlamı nefsi insanı insanın kendisini kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmektir. İnsanın kendisinin kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmektir. Fıkhın bu manası İmam-ı Azam Hazretlerinden menkuldür. İmam-ı Azam Hazretlerinden naklo olunmuş bu tanımı. İş bu tarifteki bilmek kaydından maksat cüz'iyatı Delillerinden istimbat ve istihraç tarikiyle bilmektir. Marifetin nefsi maleha ve ma aleyha. Marifet bilmek değil mi? Fıkı, marifetin nefsi. Fıkı irfan ile tanımladı. Arafe ile tanımladı. Marifet arafeden türüyor değil mi? Ha, bu tanımdaki bilmekten maksat ne? Cüziyatı. Tek tek tek tek tek tek meseleleri. Her iyi meseleleri delillerinden cep telefonu kullanmanın hükmü nedir? Gözlük kullanmanın hükmü nedir? Saat kullanmanın hükmü nedir? Tek tek mesele bunlar, fer'i mesele. Her birini delillerinden istinbat, sen çekip çıkaracaksın ve istihraç yoluyla bilmektir. Binaen aleyh bu sebeple bundan dolayı yani kavaidi tetebbû' ederek yani Kuralları tetebbü etmek, incelemek. Tetebbü ederek cüz'iyatı istihraca meleke hasıl etmektir. Yani kuralları inceleyerek tek tek fer'i meselelerin hükmünü elde etme melekesi yeteneği kazanmaktır. Fıkhın birinci anlamı bu. Binaenaleyh böyle olunca bundan dolayı Taklit tarihiyle bilmek, taklit yoluyla bilmek tariften hariç kalır. Sen bir şeyi taklit yoluyla biliyorsan bu tarifin dışındadır. Demek ki taklit fıkıh değil. Yalnız mesaili cüz'iyeyi idrak eden kimseye, cüz'i meseleleri bilen kimseye fakih ıtlak olunamaz, fakih denilemez. Belki fakih ıtlakına şayan olmak için Fakih denilebilmek için mesaili edillesinden istimbata muktedir olmalıdır. Mesaili cüz'iyeyi sadece cüz'i meseleleri bilen kimseye fakih denilemez. Belki yani sadece fakih kullanmaya layık olan kimse cüz'i meseleleri delillerinden istimbad etme melekesini, kudretini, iktidarını taşıyan kimsedir. Nefsin, T yazmış ama ne o? Nefsin lehinde ve aleyhinde olan şeylerden maksat, kendine faydası olan veyahut mazarratı bulunan ahkamdır. Nefsin kendisinin lehinde faydalı ve aleyhinde zararlı olan şeylerden maksat kendine faydası olan veya zararı bulunan hükümlerdir. Bu da ya ahkamı dünyeviyedir. Kendine faydalı veya zararlı olan şey dünyevi hükümlerde olur. Sıhat ve fesat gibi. Bir şey doğru olur, yanlış olur. Bu dünyevi hükümlerde sahih, fasit dünyevi hükümlerdedir. Veya ahkamı uhreviyedir. Ya da ahirete yönelik hükümlerdir. Sevap veya azap gibi. Yani yaptığından sevap kazanırsın veya azaba müstahak olursun gibi. Bu kaydı ile tarifte hem itikadiyata inançla ilgili hükümlere ve hem vicdaniyata ahlakla ilgili hükümlere ve hem de ameliyata müteallik yani fıkhi hükümlere bağlı olan ahkam dahil olur. Girer. Lehinde ve aleyhinde demince senin inanç ile ilgili ahlak ile ilgili fıkh ile ilgili hükümlerin hepsi girer. Aa, zaten ne dedi? Genel olandır. Mesela vahdaniyeti ilahiyeye iman etmek Allah'ın birliğine iman etmek itikadiyattandır inanç hükümlerindendir ve ahlakı batiniye ve melekatı nefsaniye gizli yani batini ahlak yaratılış ahlak efendim ve kişisel melekeler melekatı nefsaniye ve zühd ve takva çevirmeye gerek yok ve sabır ve rıza ve huzuru kalp, kalp huzuru vicdaniyattandır. Bunlar ahlaki meselelerdir. Bey'u şira, alışveriş ve icar ve isticar, kiralama ve kiraya verme, kiralama gibi muamelatı bu muameleler nedir? Ameliyattandır. Kişiler arası ilişkilerdendir. İtikadiyata müteallik umurda, inanca ilişkin işlerde... Nefsin lehinde ve aleyhinde olan ahkamdan, nefsin faydasına ve zararına olan hükümlerden ilmi kelam bahseder. Kelam ilmi bahseder. Vicdaniyata müteallik umurdaki menafi ve mazarratlarını ilmi ahlak ve tasavvuf bildirir. Çevireyim mi? Ahlaka yönelik işlerdeki fayda ve zararları ahlak ilmi ve tasavvuf ilmi öğretir. Ameliyata müteallik olan umurda, dünyevi işlere yönelik olan işlerde nefi ve zarar, fayda ve zarar, zararından dahi aslı ilmi fıkıh bahistir. Fıkıh ilmi bahseder, usul değil, fıkıh ilmi bahseder. Marifetin nefsi ma ve ma aleyha, kelamı, ahlakı ve fıkıh içeren Genel bir tanımdır. İmam-ı Azam Hazretleri fıkıh lafzını salif zikir, ulûm selaseye, yukarıda üç ilme yani ilmi kelam ve ilmi ahlak ve tasavvuf ve asla ilmi fıkha, fıkıh ilminin aslına şamil olan bir manada istimal buyurmuşlar, kullanmışlar ve sonra ilmi kelama fıkıh ekber tesmiye etmişlerdir ki, Kelam ilmine Fıkıh Ekber demişlerdir ki ilmi kelamdan telif buyurdukları kitap kitabı hikmetin hesapları o kelam ilmine ilişkin yazmış oldukları hikmetli kitapları fıkıh ekber namıyla yaat olunmaktadır. Fıkıh Ekber adıyla bilinmektedir. Fıkıh lafzının manayı hususisi fıkıh lafzının özel anlamı balada meşkûr ulûmu selaseden Yalnız birinin yukarıda zikredilen üç ilimden sadece birinin yani ameliyata müteallik ahkamın heyeti mecmuasının ismidir. Yani dünyaya yönelik işlerle ilişkili hükümlerin tamamının ismidir Fıkıh. Fıkhın asıl meşhur olan manası budur. Fıkıh dendiği zaman ne anlaşılır? Ameliyata müteallik ahkamla ilgilenen ilim anlaşılır.